Topluluğu olarak bir hukuk fakültesi öğrencisinin ders çalışma yöntemlerini konuşacağımız yayın serimizde bugün 3. sınıf hukuk fakültesi öğrencilerini konuşmak için Bahçeşehir Üniversitesi'nden Serya Büzdar'la. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle nasılsın? Teşekkür ederim. Yani siz son siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ederim. Şunu belirteyim öncelikle. Kesinlikle çok faydalı bir işe başlamışsınız. Benim de yeni haberim oldu. Çok verimli bir program olduğuna eminim birçok kişiye. Bu noktada çok ufuk açıcıdır. Eminim ki. Teşekkür ederiz. O zaman başlayalım yavaş. Başlayalım. başlayalım. Üçüncü sınıfta hangi dersler var? Diğeri giriş yapmış olalım. Ben aldım ben de. Altı tane zorunlu dersimiz vardı bizim her dönem. Borçlar özel, ceza özel, eşya hukuku, ticaret hukuku, usul hukuku, insan hakları hukuku ve iş hukuku. Bir de buna ek olarak işte kredi tamamlamak isteyen öğrenciler seçmeli derslere başvuruyorlardı. Bunlardan genel, genel görüş olarak hangi dersin zor olduğu Yani Size göre de zor olan bir ders var mıydı, zorlandığınız bir ders var mıydı? Ben üçüncü sınıfa başlarken hepimiz yapıyoruzdur. İşte ay hangi ders nasıl, hangi ders nasıl, hangi hoca nasıl? Ticaret hukuku için, eşya hukuku için ve usul hukuku için çok zor dediler üst dönemler. Hocalarımızla ilgili, işleyiş ile ilgili bizi zorlayacağını söylediler. Ticaret hukuku şu noktada beni zorladı açıkçası. Evet bilmediğim ya da günlük hayatta karşılaşmadığım birçok yeni kavram geldi hayatıma. İşte ara bilançodur, cari açıktır gibi birçok kavramla tanıştım. Ee, i̇lk dönem temel kavramları öğrendik. İkinci dönemde ortaklıklar okulku. İşte sürekli gördüğümüz limited şirketler, anonim ortaklıklar gibi şirketlerin genel kurulu, yönetim kurulu gibi organlarını inceledik. O beni yani dediğim gibi kavramların yeni olması sebebiyle bir de belki de bilmiyorum hocamız nedeniyle bir tık zorladı. Eşya hukuku zorladı diyemiyorum. Aslında konu bazı konuşayım. Birçok noktada çok soyut oluşu ve konuların birbiriyle bağlantılı oluşu aslında beni zorladı. Şöyle ki yani ikinci dönemin sonunda bile hala birinci dönemin başındaki bir konu karşıma çıkıyordu. Dolayısıyla sürekli aslında kendimi tekrar etmem gerekiyordu. Bu e, bir tık zorlayıcıydı. Tabii bu da düzenli çalışma ile ezberle aşılmayacak bir sorun değildi ve kat mülkiyeti, sınırlı ayni hak gibi temel konular çok zorluttu. O biraz sıkıntı olabiliyor. Onun dışında zorlandığımı düşünmüyorum. Yani bu iki ders ayrıldığında çok zorlandığımı düşünmüyorum. Her ders ayrı bir çalışma sisteminiz var mıydı? Yoksa genel bir plan dahil demiştiniz. Mesela zorlandığınız dersleri ayrıldık verme konusunda bir deyiş. Plan hazırlamış mıydınız o dersler için? Yani farklı farklı çalışıyordum. Her ders için farklı bir çalışma düzenim vardı. Ticaret hukukundan başlayayım. Ticaret hukuku şöyle hocalarımız slide'dan işliyorlardı dersleri. Slide'sı yani slide takviyesiyle birlikte konuları anlatıyorlardı bize. Ben slide'lerin resmini çekiyordum okulda. Daha sonra eve geldiğimde onları temize geçiriyordum bilgisayar vasıtasıyla. Ve kitap e, kitabı okuyordum. O hafta atıyorum anonim ortaklığı işlediysek. Anonim ortaklığı okuyordum. Altlarını çiziyordum. Sanki hiç bilmiyormuş gibi sıfırdan başlıyormuş gibi önemli noktalarını altını çizip notlarıma ekliyordum. Hoca üstünde durmamışsa derste ya da çok kapsamlı anlatmamışsa slaytlarda kapsamlı bir şekilde bulunmuyorsa bunları temize bilgisayara geçiyordum. Sonra onları çıkartıp tekrar topluca okuyordum. Yani bu şekilde aslında sınavdan önce daha sınav çalışmasına başlamadan 3-4 defa tekrar yapmış oluyordum. Eşya hukuku şöyle, derste not tutuyordum. Çünkü hocamız gerçekten çok değerli bir akademisyen ve dolayısıyla dersleri yalnızca ders değildi. Yani biraz da bizi kariyerimize hazırlamaktı. Altın kurallar mı diyeyim, altın ipuçları veriyordu bize. Ve gerçekten de dersine girenin sınavı geçebileceği bir sistem vardı. Yani kitapta birçok bulunmayan noktaya parmak basıyordu. Onlar hakkında bize aydınlatıyordu. Dolayısıyla onun notları benim için altın değerindeydi. Ee, o notları eve geçirip tekrar kitapla harmanlayıp yeni bir not oluşturuyordum. İşte kitapta atıyorum. Hoca derse çok ayrıntılı anlatmamış. Kitapta da biliyorsundur daha ayrıntılı anlatıyorlar. Ayrıntılar ayrıntılı. Onları işte kavramları yazıp onu da öyle oluşturuyordum. Usulü koku bence kesinlikle kanunu bilmekle ilgili. İşleyiş anlamak adına çok önemli. Dolayısıyla kitaptan gidiyordum. Derste de kitabın altını çiziyordum. Kitaba dipnotlar ekliyordum. HMK'den gidiyordum. Yani madde madde gidiyordum. Ama usulün çok önemli olduğunu bu yıl görmüş oldum. Birçok usulden kaçırılmış davaları. Zaten hep derler ya usule Bilmeden esası şey yapamazsın. E, usulü bilmeden esasa giremezsin. E, o öyle sürdü. E, ceza özel hocamız, o da yine çok değerli bir hocamız, dersi çok şey anlatıyordu zaten. Hikayeleştirerek ve sakin sakin tek tek anlatıyordu. Dolayısıyla onun karşısında not tutmak çok kolaydı. Bir de buna ek olarak. Durmuş Tezcan'ın kitabını kullandık biz. Kitap zaten başlı başına yani dip notlarında bile uzun uzun paragraflar yazardı. O yüzden kitap yeterli kalıyordu. Ee, i̇nsan haklarında nasıl çalışıyordum? Şöyle ki insan hakları kokunda kaynağımız yoktu. Tek kaynağımız derste tuttuğumuz notlar ve bizim okulun sistemine hocamızın her akşam yüklediği kararlardı. Ders zaten hoca derste konuyu anlatıyordu. Avrupa İnsan hakları mahkemesi sözleşmesinin maddelerini inceliyorduk. Atıyorum 3. madde işkence yasağı. İşkence yasağını anlatıyordu, şartlarını anlatıyordu, hangi durumlarda oluştuğunu anlatıyordu. Daha sonra işkence yasayla ilgili AİHM'in verdiği ihlal kararlarını bize anlatıyordu. İşte şu madde, işte atıyorum Bulgaristan'da şöyle bir ihlal gerçekleşmiş vesaire vesaire. Akşam da bize onların listesini atıyordu. Genelde AİHM sayfasında Türkçelerini bulamıyorduk. İngilizce kendimiz bu şey yapmaya çalışıyorduk, halletmeye çalışıyorduk. O da öyle oldu. Başka ne kaldı? İş hukuku. İş hukuku zaten hocamız dünya tatlısıydı. Kitabı da çok açıklayıcıydı, hocanın kitabıydı. Dolayısıyla derste kitabı altını çizip hocayı dinlemem yeterli oluyordu. Ne zamandır böyle planlı ders çalışıyorsunuz peki? Şöyle. Planlı ders çalışmaya başladım aslında ikinci sınıftan Hazırlığı okumadım, atladım. Direkt kendime fakültede buldum. Lise'den sonra birden kendi sınıfta buldum. Ve e, işleyişi anlamam biraz zaman aldı. Yani neyi nasıl çalışmam gerekiyor? Hukuk gerçekten ezber mi? E, hukuk gerçekten ezber mi? Ondan sonra acaba ezberlersem doğru mu yaparım? kitaplarım okumam lazım? Bu bilinci erişmen ve kendime göre bir programı oluşturmam ikincisini daha buldu. Planladığınız programları hiç uymadığınız oldu mu? Ne bileyim bir gün beklenmedik aksilikleri. Bunları nasıl telafi ettiniz? İlerleyen yani zamanlarda biraz bunlardan da bahseder misiniz? Yani takdir edersin ki hepimizin öyle aksaklıkları oluyor. İşte evet. hastalık oluyor, işte arkadaşlarla da bir kahve içim oluyor. Şöyle bunun için hiçbir zaman tabii ki de pişmanlık duymuyordum. Hatta bence bizler hukuk öğrenciye kesinlikle off değerler vermemiz gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz yani okuduğumuz dersler ondan sonra okuduğumuz kitaplar, hele ki bu işi ciddiye alan öğrencilersek bazen insanı gerçekten bunaltabiliyor. Of bir nefes alman gerekiyor diyebiliyorsun. Ve o arada verdiğin off'lar da bence bu noktada çok motive edici oluyor. Sonra masaya gelip çalışmak daha bir keyifli oluyor. Oluyordu benim de. Ee, çok sık sık demesem bile e, planıma uyamadığım planımı değiştirmek zorunda kaldım. günlerim oluyordu. Onları da hasta sonları fazla mesaiye kalarak e, geceleri sabahlayarak telafi ediyordum yani telafi edilecek gibi değildi. Oluyordu. Bizi de final haftaları zamanında öyle çalışma sisteminizi arttırdınız, saatlerinizi arttırdınız oldu mu? Bizi final zamanları hazırlık sürecinde nasıl çalıştınız? Şöyle, aslında dediğim gibi ben düzenli çalışan bir öğrenciyim. Ama o koşturmanın içinde o herkesin tutulduğu şeye kapılıyorsun. Aa sınav haftası benim çalışmam lazım işte sınavlarım var. Hani bildiğini aslında unutuyorsun. Bir de zaten asla tam anlamıyla ben biliyorum diyemiyorsun. Hep bilmediğim bir nokta çıkıyor. Hep aa bu da varmış işte yok ya ben yeter değilim işte ben yapamayacağım moduna giriyorsun. O notları bahsettiğim, temize çektiğim notları. Sınav haftam boyunca dört beş defa okuyordum. Okuyordum. Ezber yapmaya çalışıyordum. Ee, yani öyle sabahlıyordum sınav haftaları. İster istemez sabahlarken buluyordum kendimi. Çünkü herkes çalışıyor. Ben uyumayayım. Vicdanım rahat etmiyor. Ben de çalışayım moduna giriyordum. O şekilde geçiyordu. Bir kütüphanede sabahladığınız oldu mu? Bu kütüphanede sabahlamak biraz daha revaçlı olan bir olay ya. Yani arkadaşlarla kütüphaneye gitmeler anlaşık olduğu sabahlamalar evet ama ben kütüphane ortamında çalışabilen bir öğrenci değilim ee, eminim beni anlayanlar vardır ama şöyle mesela ben ders çalışırken hele ki sınav haftalarına yaklaşmışsam sessiz sessiz konuşmayı karşımda biri varmış gibi onu anlatmayı çok seviyorum çok yararlı buluyorum kendim adına. dolayısıyla kütüphane ortamı bana bunu sunuyor yani sessiz sessiz aa bu böyleydi işte atıyorum TMK'nın işte ikinci maddesi, dürüstlük kuralı falan filan. Hani bunların e, üzerinde sessiz sesi durmam gerekiyor ki iyice beynime kazınsın. Dolayısıyla kütüphane bana çok istediğim ortamı sunmuyordu. Evde sabahlıyordum ya da arkadaşlarımızla evde toplanıp sabahlıyorduk. Kaldığınız ders oldu mu peki hiç? Böyle alttan kalan var. Hiç, hiç olmadı. Dördün sınıfa geçtim, hiç olmadı. Evet, maşallah diyelim o zaman Teşekkür ederim. <gülüyor> bu sene 3. sınıf olacak biri sizce nasıl ders çalışmada nasıl bir yol izlemeli yolun başındayken verebileceğiniz tavsiyeler yani şanssızlık ki hem şans hem de şanssızlık herkes eminim ki tüm hukuk fakülteleri şu an online devam edecek evet. ee, şöyle şans ortalamaları eğer düşükse kesinlikle bence yükseltebilirler ya da arttırabilirler ama e, zaten yani şöyle diyeyim. Canlı dersleri düzenli ilk günden beri takip ederlerse on notları tutarlarsa eminim ki bir sorun çıkmayacaktır. Ama bence bununla sınırlı kalmamaları gerekiyor. Yani şöyle. Zaten online sınavları e, vermek ne kadar zor olabilir ki yani bir yüz yüze sınava girmek kadar değil. Ama ezberle doğru ezberle o anlık günü kurtarabilirler. Ee, işte notlarıyla. ondan sonra hadi ben bu sınavı kurtarayım diyebilirler ama başarılı bir öğrenci olabilirler belki lütfen ortalama ama başarılı bir avukat olamazlar bu şekilde. Ve bir sürü imkan sunuyor aslında onlara şu anda sosyal medya, sanal alem. Dolayısıyla kendilerini geliştirmek için birçok noktada da bence bu yola başvurabilirler. Yalnızca geçmek için çalışmamaları gerektiğini düşünüyorum işleyiş anlamaları gerekiyor ve sanki gerçekten sınıftaymış gibi her dersi dinlemeleri gerektiğini hocalarına mail yoluyla telefon yoluyla ulaşmaları gerektiğini düşünüyorum yani online ya nasılsa halledilir demenin çok büyük bir hata olacağını düşünüyorum ki üçüncü sınıf gerçekten gördüm ee, özellikle borçlar özel için usul için yani borçlar özel bilmeyen bir insanın eğer şirkette çalışma hayali varsa e, şirket avukatı olma hayali varsa ki bu kadar ileriyi de düşünmeye gerek yok. Yani biz borçlar özelde işte ne öğrendik bu yıl? Ki borçlar özelim, borçlar genelden de daha önemli olduğu tezini savunanlardanım da. Şöyle mesela ne gördük? Satım sözleşmesi, kira sözleşmesi, bağışlamat, rampa, kefalet, bekalet sözleşmesi. Günlük hayatta aslında çok çok karşımıza çıkan şeyler bunlar. Yani Marketten ekmek alıyorsun, kasiyerle aranda satın sözleşmesi gerçekleştiriyorsun. Doktora gidiyorsun, doktorun aranda vekalet sözleşmesi gerçekleştiriyorsun. Ve bilmeden aslında borçlar özel tamamen hayatınıza entegre olmuş durumda. Dolayısıyla üçüncü sınıfta oh be online şeyine düşmemelerini, bu rahatlığa kapılmamalarını tavsiye ederim. Zaten hukuk üçüncü sınıfta başlar diyorlar. Evet, temel bence de Hı. üçte. Ondan öncekiler alfabeyi öğreniyorsun sadece. Sonra okumayı üçte öğrendiğimizi düşünüyorum. Buradan tüm hukuk fakültesi öğrencilerine bir tavsiyeniz var mı? Söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yani eminim ki bunu herkes duyuyordur sık sık. Ee, şöyle, ben bir içinde, yurt dışında birkaç ofiste staj yapma imkanına eriştim. Ve bana gösterdi ki bu deneyimlerim bilgimizden bile daha önemli bir şey varsa şu dönemde kesinlikle yabancı dil bilgimiz. Kesinlikle. Yani İngilizce bilgimiz. Ki artık bakıyorsun mesela prestijli, değerli bir şirket, destaj yapmak istiyorsan, çalışmak istiyorsan sana tamam İngilizce var, başka. Başka hangi diller var diyorlar. Bu noktada kesinlikle böyle çok şanslı bir dönemde. Bir sürü online eğitimi, işte Coursera'dan Edix'ten bir sürü dil derslerine başvurabilirler. Kesinlikle diller üzerinde durmaları gerektiğini tavsiye ediyorum ve lokal kalmamaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Yani e, bu aralar Harvard'ın hukuk derslerini izliyorum, sözleşmeler hukukunu ve gördüm ki hukuk kesinlikle evrensel değil. Hukuk her yerde değişiyor. Yani onların sözleşmeler için oluşturdukları o temel ilkelerle bizim ilkelerimiz o kadar farklı ki. Dolayısıyla bence her şey hakim almaları gerektiğini düşünüyorum. E, bu noktada daha güzel yerlere gelecek. Çünkü, çünkü sen de biliyorsun ki eminim, çok fazla hukuk fakültesi, bununla birlikte çok fazla hukuk öğrencisi yetişiyor. Çok değerli akademisyenlerin elinde yetişen. Bir sürü hukuk fakültesi öğrencisi. Bu noktada artık mesela ortalama ortalamanın çok bir önemi olduğunu sanmıyorum. İşverenler için ortalama artık yeterli bir kıstas değil. İşte senin stajlarına bakıyorlar. Katıldım eğitimlere. Ondan sonra. ben yani kendini geliştirmek için neler yaptığına bakıyorlar. Bu yüzden bence böyle güzel bir dönemde heybelerini ne kadar doldururlarsa yanlarına kar kalacaktı. Dediğim gibi zaten sunuyor onlara şu an internet bu eğitimler. Dediğim gibi yani dünyanın bir ucundaki üniversiteden şu an eğitim alabiliyoruz. Kesinlikle bu noktada kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ve yok kalmamaları gerektiğini, evrensel birer hukukçu olabilmeleri için de dilin üzerinde durmaları gerektiğini, tabii bununla birlikte güzel bir temeli de, yani hukuk temeli de oluşturmaları için ezberden ziyade, o hataya ben de beni sapta düşmüştüm, şu an aile hukuk bundan ne hakkında kalabilirsen temel kavramı boşanma, soy bağımlılığı reddi yani ezberden ziyade aslında onun altına oturtmak, onu benimsemenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani, aslında bu kurtarayım değil de ileride bir davanda bu karşıma çıkarsa dilekçemi nasıl yazarım? Hakime ben bu olayı nasıl savunurum diye bilmenin daha önem arz ettiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bizim hazırladığımız sorular bu kadardı. Vakit değil da. Teşekkür ederim. Çok keyifliydi, iyi günler, evet. sağlık ve günler diliyorum. Ben sağlık, günler iyi günler.